Kardeşlerim, Muazzez Müminler Namaz bir kale gibi imanın muhafız olur Namaz Müslüman'ın silahıdır Askerin silahı, zenginin serveti onun için hangi manayı ifade ediyorsa Müslüman için de namaz işte tam o almama tekabül eder Asker silahına itiman eder Zengin malına güvenir, Müslümanla da sıkıldığı, daraldığı zamanlar, hafakanlar kalbini, aklını, ruhunu kuşattığı zaman evinde, işinde, sokağında yaşadığı cemiyete problemler var, aşamıyor, namaza ittica eder. Yani bir miskin gibi gelir Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısına, yara o kapı açılmadan, hacetimi arz etmeden, karşılığını almadan, senin huzurundan gitmem Allah'ım diye bir miskin gibi kainatın sahibinin rahmet kapısında ellerini bağlar ruküye gider, secdeye gider selam verir kalkar Allahu Ekber teslim oldum ya Rab tekrar kıyamı rükusuz secdesi günde şu kadar defa bunu tekrar eder Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yağmur yağmur Güneş tutuluyor, namaz kılıyor. Ay tutuluyor, namaz kılıyor. Asabı Kerim Efendi'lerimiz anh, onların sıkıntıları, müşerrekleri var namaza ihtiyac ediyorlar. Kuba'yı Rabbı Allah'a, Efendi'mizi götürdüler. Mekki mücelmeleri haremi dışına çıkardılar idam edecekler. Diyor ki idam edilmeden önce dâwûhü musâli Bırakın benim son son uzatıldım. Çünkü bütün derdini, sıkıntısını gamlı kederi namazda kainatın zalimine acz eder Müslüman. Rum hükümdarı diyor ki bu Muhammed'in öğrencileri aleyhissalatü vesselam. Nasıl bu kadar kısa zamanda bu kadar toprakları aldılar. Bizans'ı çökertiyorlar, İran'a Onlar geceler boyu Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılarlar. Sabah olunca altının üzerine birerler şu karşı dağların arkasında Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı duymadı diye küfrün içinde yaşayan birisi var mı diye altını oraya sürü. o dağların arkasında İslam'ı anlatmaya kendini memnun kabul eden insan. Yani gece namaz kınanlar, gece ruhlar, gündüz fırsat olan Allah Resulü'nün öğrencileri. Kardeşlerim, sebepsel bazı ağırlar, evlerine, medeselerine sıkıntı olduğunda secdede, namazda bütün sıkıntılarını giderirler. Namaz ilah, namaz istinadgârımız. Hiçbir doktorun reçetesinde bulamadıklarınızı namazla bulacaksınız. Onun için secdenin hakkını, hükûnun, kıyamın hakkını vermek gerek. Namaza geliyorsunuz, ellerinizi kaldırıyor Allahu Ekber. En büyük sensin Allah'ım. O makam sahibi, mevki sahibi, serbest sahibi, onlar senin kuvvet ve gücü için karşısında hesaba bile gelmez Allahım diyorsunuz. Sonra subah mekal Allahım ve var yahmidi. O dua'yı okuyorsunuz, içerisinde tesbih var, hamd var, tevhid var, tazim var. Allahu tazim ediyorsunuz Sonra aru du bilalim ve şeytanı diyorsunuz. Yani yar Rabbi Efendimiz Ali buyurdular ki namaza başladığınız zaman şeytan gelir. Udkürkele, udkürkele falanı da hatırla filan meseleyi de hatırına getir de namazımı kirletebilir işte ben senin huzurunda derdimi, sıkıntımı arz etmek için geldim, halini arz ediyorum bu kabul et fakat rica ediyorum şeytan bu arzı kirletmesin onun için subhanikeden sonra e'uzhu illa minne şeytanirracim diyoruz resmedeyi çekiyor sonra fatih yetim bir yavru. Örümde işini kaybetmiş. Şu kadar çocuğuyla Suriye'de ya da kalan bir kadın. Cenab-ı Hakk'a derdini arz edecek o da aynı duayı okuyor. Bir baba çocuklarından müşteki o da aynı duayı okuyor. Bir öğretmen bir İşte o da Kur'an'ın mucizesidir. Fatiha'yı okuyor Cenab-ı Hakk'a halinize arz ediyorsunuz. Peki Fatiha'dan sonra ne okuyacaksınız? فَقْرَقُ مَا تَيَسْسَلَ مِنَا Kur'an-ı kolayınıza neresi gelir öyle değil. Belki anlamış şöyle vermek lazım. Sıkıntı ne? Derdin Kur'an-ı Hakim'in içinde Fatiha'dan sonra o ayetleri seç onları oku. Onları okuyup halini Cenab-ı Hakk'a çünkü orada içindeki bütün derleri, sıkıntıları izah etmek için geldi. Rükûye gidiyorsunuz, başınızla tazim ediyor. <gülüyor> Şah-ı Hazretleri diyor ki rükûden direk secdeye gitmiyoruz. Kalkıyoruz, o kalkmışa kavme diyoruz. Kalktıktan sonra tekrar secdeye gidiyor. Yani diyoruz ki, ya Rükûde bir noktaya kadar geldin. Ama şimdi secdeye geliyorum, bütün varlığımda huzurundayım. Ayaklarımı koyduğum yere şimdi başımı koyuyorum. <gülüyor> Nefsimin bütün kelepçelerini, prangalarını özdüm Allah'ım. Namaza başlarken Allahu Ekber, sen bütün devletlerden, otoritelerden, güç sahiplerinden daha büyüksün Şimdi secdedeyim Allah'ım, Subhane <gülüyor> ediyorum. Yine orada ismi taftil var. Diyorsunuz ki yüceler yücesi olan Allah'ımı tesbih ediyorum. Rücudel subhane rabbiyel adim demiştiniz. Yani adimi kullandığınız ismi taftil değil. Secdeviye diyorsunuz. Bütün varlığınızla çöktünüz artık orada ifadenin en üst perdeyi çıkarıyorsunuz ifadeyi. Secdesizsiniz secdeden semaya ilandan uluyorsunuz. Kulun Allah'ın huzurunda bütün benliğiyle sana teslim oldu diyorsunuz. Secdeden kalkınca arada oturuyorsunuz. Celset diyoruz ona. Yani o oturuşunuzda diyorsunuz ki tekrar secdeye gidi. Ya Rab, bu secdeyi ben tesadüfen yapmadım. İşte şeytanın bütün umudunu kırma adına ikinci defa secdeye gidiyoruz secdeden sonra kalkıyor, oturuyorsunuz, dahiyyat dualarını okuyor. Allah Resulü Aleyhisselam sanki karşınızda ona selam gönderiyor. Esselamu aleyhina ve ala imadillahis salihim diyorsunuz. Ta Aslan'daki Suriye'deki kardeşlerinize selam gönderiyor, dua ediyor. Diyorsunuz ki Ya Rabbi benim safım, benim duruşum belli. Ben salih, benim mutlaki kullarla beraberim. Namaz assalamu aleykum rahmetullah diyorsunuz. Yani kendiliğinden kalkmıyorsunuz. Hapishaneden kurtulan bir adam gibi geriye dönüp bakmadan gitmiyorsunuz. Prangaları, zincirleri, kelepçeleri çözülen bir adam gibi değil. Namaz bitince güzel bir sonla sağ dönüyor oradaki meleklere, Müslümanlara selam veriyor. Sola dönüyor, orada dünyaya dönüyorsunuz. Hani bir mekana girdiniz, selam verdiniz. Çıktınız dışarıya, tekrar girdiniz, yeniden bir selam veriyorsunuz. Namaz sizi başka bir aleme götürdü. Onun için namazdan sonra sanki yeni bir dünyaya namazla giriyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsunuz. Kardeşlerim, namazın içindeki o manayı, o mefhumu düşünürseniz, secdeyi bitiğiniz zaman ya da hükûde ezîzun ke ezîzil mirced minel bukâ Ashab-ı kiram efendilerimizin anlattığı gibi biz Hz. Muhammed aleyhisselamın yanında namaz kılardık sanki bir tencere kaynıyor Allah Resûlü Aleyhisselâm'ın mübarek göğüsleri kalpleri sanki göğüs kafesinin dışına çıkacak gibi mübarek kalbi işte sadrının içerisinde öyle kaynağı o halde namaz kılarsanız o zaman namaz sizi Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabının kadrosunu katacağım. Onlar gibi aziz, onlar gibi bahtiyar olacaksınız. 150'li önce İngilizce'nde bir adim. Yaşı ileride öğretisine der ki beni falan köydeki doktora götür. O zamanlar çıkardı. Alim bakar ki içeriden çıkan doktor Allah'a ortak koşuyor. Gidiyor oradan kutlarla meşgul oluyor. Sonra o alimin yanına gelecek, Kilometrelerce yol kat etti. O doktora tedavi olmaya geldi. Öğrencisine diyor ki al beni tez zamanla buradan uzaklaştır. Öğrenci hocanın emrine itaat eder. Alıp oradan dışarıya çıkarlar gidiyorlar. Öğrenci yolda der ki şu kadar mesafeyi hikmet etti yürümeye tablacınız yoktu. Bazen sizi sırtımı aldım buraya kadar geldim. Doktor çıktı yanınıza geliyordu. Neden gördünüz? Görmedin mi yaptıklarını dedi. Peki efendim biz onun sanatına, ilmine itimal ettik. Onun için buraya geldim. Bize de onun yaptıklarından deyince o alim öğrencisine dönerler ki yavrum gecenin yarısı olacak. Vitim namazı için kalkacak Rabbimin huzurunda duracak. Fatiha'yı Sonra gelecek وَنَفْ لَعْوَ وَنَكْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُونَ Kumut duasını okurken diyecek ki Ya Rabb, kim sana kafa tutuyorsa, kim seni inkar ediyorsa, kim Allah'a şirk koşuyorsa, onu terk etmenin sözünü, ahlini sana veriyorum Ya Rabbi diyorum. Her gece bütün namaz okurken Allah'a bu sözü veriyorum. Peki bir müşrike elini açtığınız zaman işte ben senin yanına gelsin deyince Rabbimin huzurunda, gecenin yarısında ben bu duayı nasıl okuyabilirim? Namaz, size gerçek kürriyeti verecek, kulluğu verecek. Secdeye gittiğiniz zaman, subahar-ı <gülüyor> rabdiyet yere çömeliyor, ruhunuz semaya yükseliyor. Oradasınız ama yeryüzünün bütün iktidar sahiplerini sallıyorsunuz. Ey Rabbim, yüceler yücesi olan Allah'ım seni tesbih ediyorum. Aleyhisselamın namazı, olması ı kiramın namazı, işlettiği iştiren namazı.